1230 numaralı konu, eşabdan bazılarının ezan ve müezzinler hakkında söyledikleri, Ebul Vakkas şöyle diyor, müezzinlerin kıyamet yönünde Allah katındaki payları mücahitlerin payları gibidir, müezzin ezan ile kâmet arasında, Allah yolunda kanlara boyanan kimse gibidir, Abdullah bin Mesud şöyle diyor, eğer ben müezzin olsaydım, haç ve umre yapmamak umurumda olmazdı, Hazreti Ömer şöyle diyor,